Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. İbn ve nastaafiru. Ve nazu bilahi min şurur amfusina ve min siyat amalina. Men yehdihi Allahu falamuzillale ve men yudil falahadiyle. Ve eşhedu en la ilahe illallah Ve eşhedu abduhu ve ve ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve kulle bir daha ve kulle bid'atin zalâle, ve kulle zalâletin finnâr. İbane-i Suğra kitabında 163. maddede kalmıştık. i̇bn Mübarek Rahimullah şöyle demiştir. Allah'ın bir takım melekleri vardır ki onlar zikir halkalarını ararlar. Şu halde sen kiminle oturduğuna bak. Oturduğun yer bid'a delinin yanı olmaz. Zira Allah onlara bakmaz. Nifakın alameti Kişinin kalkıp birad elinin yanına oturmasıdır. Bunu İbn-i Bat'ta, Kübra'da yani, lalka Itka İtikad de Ebu Tayyres Silefi et-Tuyriyat'ta rivayet etmiştir. Tuyriyat'taki rivayette Fudayl bin İyaz Rahimullah'tan e, aktarılmıştır. Yine Fudayl bin İyaz Rahimullah'tan i̇bane Kübra'da şöyle geçer. Ruhlar bölükler halinde askerlerdir. Birbirleriyle tanışanlar birbirlerine ısınırlar. Birbirleriyle tanışmayanlar ayrılırlar. Sünnet ehli birinin bidat ehli bir kimseye yardımcı olması ancak nifaktan kaynaklanır. Yani e, şu ilk cümle Sayı üstünde gelen hadiste geçiyor zaten. Yani ruhlar delil topla askerler gibidir. Ezelde tanışan ruhlar birbiriyle kaynaşır. Ezelde tanışmayan ruhlar e, birbirini iter diye. Burada Fuday bin İyaz Rahimullah o hadise istinaden i̇bn Mübarek Rahimullah'ın da söylediği gibi mesela e, bidat ehli ancak bir meclis içerisinde kendi cinsinden olan birinin yanına gider oturur. Yani tanımıyor olsa bile onu demeye çalışıyor. İbn-i da bu rivayetin ardından Fuday doğru söylemiştir. Biz buna gözlerimizle şahit olmakdayız demiştir. 164 Muhammed bin Nadir el Harisi rahimullah şöyle demiştir. Kim kulağını bidat ehli bir kimseye verirse koruma ondan çekilip alınır ve o kendisine bırakılır. Yani Allah'ın korumasından çıkar, kendi haline bırakılır. Bunu ayrıca Lal Khay, Herevize Mülkelam'da İbn Battah İbnatu Kübra'da rivayet etmiştir. Kübra'da yine Süfyan İbrahimullah'tan İbn-i Vattah'da El-Bida ve Nehyanha kitabında Kesir bin saat Raimullah'tan rivayet etmiştir. 165 Fuday bin İyaz Raimullah şöyle demiştir. Tamamı sünnet ehli olan en hayırlı insanları gördüm. Bidat ehlinden sakındırıyorlardı. Sünnet ehli kimsenin ameli az olsa da ben onun için ümit beslerim. Bidat ehli kimseye gelince Allah onun ameli ne kadar çok olursa olsun kendisine yükseltmez. Yani onun ameli kabul görmez, yükselmez Allah'a. Lalka'yı Ebu Naim Hillede, Ebu Tahir el-Mahdis'i Muhtasar el-Hucce fi el Mahatçe'de rivayet etmişlerdir. Ayrıca Mervezi'nin Sünnesinde Abdullah bin Mesud Radyalan'ta şöyle dedi rivayet edilmiştir. Sünnet üzere dengeli amel işlemek, yani az da olsa itidal üzere amel işlemek, bidat üzere çok amel işlemekten yeğdir. 129 ve 150. maddelerde daha önce bidat elinin amelin kabul edilmeyeceği Babı geçmişti." diyor müellif. 166 İbnül Mübarek'in ashabından yani öğrencilerinden Abdullah bin Ömer e Serahsi Alemil Huzun şöyle demiştir. Lakabı Alemil Huzun öyle diyorlarmış. Bir daha ehli bir kimsenin yanında bir yemek yedim. Sonra İbnül Mübarek geldi ve seninle 30 gün konuşmayacağım dedi. Bunu İbn-i İbban Es-Sikad'da, Lalkay İtikad'da ve Ebunay Milye'de rivayet etmişlerdir. Ayrıca İbn-i El-Bida'da İsmail bin Said El-Basri'nin bir adamın kendisine şuna haber verdiğini, söylediğini rivayet etmiştir. Bir gün Amr bin Ubeyd ile yürüyordum. Amr bin Ubeyd, Yunus bin Ubeyd'in kardeşi, her ikisi de Hasan El-Basri'nin öğrencileriydi. Fakat Amr bin Ubeyd mutezile oldu sonra da, bidatçilerden oldu yani. İbn-i beni gördü ve iki ay yüzüme bakmadı. Onu İbn-i Avn'la, Estağfurullah, amr bin Ubeyt'le beraber gördüğü için İbn-i Avn onunla iki ay konuşmamıştır, yüzüne bakmamıştır. Onunla bidatini bilmediğinden de yürümüş olabilir. Böyle bir adam kendisiyle yürüdüğü kimsenin bidat ehli olduğu öğretilinceye kadar terk edilmez. Onun bidatini bildikten sonra onunla yürümekte ısrar ederse terk edilir. Ebu Davud-i şöyle demiştir. Ebu Abdullah Ahmet bin Hanbel'e sünnet elinden bir adamı bidat elinden bir adamın yanında görüyorum. Onunla konuşmayayım mı diye sordum. Şöyle cevap verdi. Konuşmazlık etme. Ona onu kendisiyle görüştüğün adamın bidat ehli olduğunu söyle. Kendisiyle gördüğün adamın bidat ehli olduğunu söyle. Görüşünden vazgeçerse onunla konuş. Yani onunla görüşmeyi keserse artık konuşabilirsin. Vazgeçmezse onunla konuşmaya devam ederse o kimsenin yanına... Onda kat. Yani o görüştüğü kimsenin itikadı neyse onda onu katabilirsin. i̇bn Mesud kişi dostuyla beraberdir demiştir. Yine İmam Ahmet Haris'ten yani Haris el -Muhasibi'den var gücüyle sakındırın demiştir. Merruzi şöyle diyor. Bazı kimseler onun yani Haris el yanına gidip geliyorlardı. Ahmet dedi ki onlara gidelim ve hakikati anlatalım. Kabul ederlerse ne ala etmezlerse terk edilirler. Yani onlara da hecir uygulanır. Berbharî Şehrusünlü de şöyle demiştir: Bir adamın heva ehli biriyle birlikte oturduğunu görürsen ondan sakın ve ona kendisiyle oturdu kimsenin heva ehli olduğunu bildir. Eğer bunu bildikten sonra onunla oturmaya devam ederse ondan sakın, zira o o da heva ehlidir. İbn Vatthâh'in el Bidasında Eyû ve sahtiyâni'nin şöyle dedir edilmiştir. "Sayid bin Cübeir ile karşılaştım. Bana seni talk ile mi gördüm diye sordu. Talk." Talh bin Habib eee mürciğe dendi. Seni onunla gördüm demek istiyor. Ben de evet ne olmuş ona dedim. Onunla oturma Zira o mürciidir diye cevap verdi. Eyüp dedi ki ben onunla bu konuda konuşmamıştım. Fakat Müslüman kimsenin kardeşinde hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman ona nasihat etmesi gerekir. 167 İsmail et-Tusi şöyle demiştir. İbnü'l-Mübarek bana dedi ki Oturduğun yer yoksulların yanı olsun. Oturduğun yerin bir bidat elinin yanı olmasından sakın. Zira ben Allah Azze ve Celle'nin gazabının sana ulaşmasından korkarım. Buna ayrıca Lalkai ve Ebu Naim'de Hilye'de rivayet etmişler. Hudayl Raymullah şöyle demiştir. Sakın bidat ehli biriyle oturma. Zira ben Allah Azze ve Celle'nin gazabının sana ulaşmasından korkarım. Mansur bin El Muhtemir Raymullah şöyle demiştir. Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam bir şeriat ile gönderdi. İnsanlar zındıklık ortaya çıkana kadar Adem'in şeriatı üzerindeydiler. Sonra Adem'in şeriatı oradan kalktı. Sonra Allah Nuh aleyhisselamı bir şeriat ile gönderdi. İnsanlar Nuh'un şeriatı üzereydiler. Onu da ancak zındıklık ortadan kaldırdı. Sonra Allah İbrahim aleyhisselamı gönderdi. İnsanlar zındıklık ortaya çıkana kadar İbrahim aleyhisselamın şeriatı üzereydiler. Sonra İbrahim aleyhisselamı şeriatı oradan kalktı. Sonra Allah Azze ve Celle Musa aleyhisselamı gönderdi. İnsanlar zındıklık ortaya çıkana kadar Musa'nın şeriatı üzereydiler. Derken Musa'nın şeriatı ortadan kalktı. Sonra Allah İsa Aleyhisselam'ı gönderdi. İnsanlar zındıklık ortaya çıkana kadar İsa'nın şeriatı üzereydiler. Derken İsa'nın şeriatı da ortadan kalktı. Sonra Allah Azze ve Celle Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı şeriatıyla gönderdi. Bu dininde ancak zındıklıkla ortadan kalkacağından korkulur. Yani e, dinin içine sokulan bidatler sebebiyle dinin şeklinin değişmesi. Mesela adam kendisini Musa Aleyhisselam'ın şeriatı üzere zannediyor ama inanç esasları, ameller değiştirilmiş din diye bu yani bidatler sokulmuş, tahrip edilmiş. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatında bu şekilde ortan kalkacağından korkulur diyor. Bidatlerin yayılması. Bugün gördüğünüz gibi dünya üzerinde bilmem kaç milyar, bir buçuk milyar Müslüman var diyorlar ama sünnete tutunan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ettiği dini arayan, talep eden ve onu uygulayan ne kadardır? Yani bu bir buçuk milyarın binde biri bile etmiyor yani. Bu Mansur bin Mutemir'in sözünü muhtasar olarak Zemül Kelam'da Erevi rivayet etmiştir. Lafzı şöyle Haccac bin Dinar Mansur'un şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir dine mensup kimseler ne zaman ölse Arkalarından mutlaka Mennaniye gelir. Haçhaç haç dedi ki Menaniye nedir diye sordum. Zındıklardır dedi. Yine e, Zemmül Kelam'da Zeyd bin Rafi'den benzer edilmiştir. İleride Menaniye'nin tıpkı Kaderiye gibi mahlukatın, şerrin yaratıcısı ve hayrin yaratıcısı olmak üzere iki ilanın olduğunu söyledikleri gelecektir. Yani e, Kaderiye ile olacak. Kader inkarıyla. E, şimdiki insanların zındıklarına bakarsanız mesela şu an karşılaştığımız durumda da insanların çoğu kadere iman şubesinde zındıklığa satmışlardır daha çok. İşte bir tayfe Allah dileyeni hidayet eder diyor. Yani saptırma Allah'tan değildir. Allah kimseyi saptırmaz. İnsanları mutlak bir şekilde özgür bırakır. Hidayeti veya sapkınlığı insan kendi hür iradesiyle seçer tamamen diyerek insanlara bırakır. Bir kesimi Allah'ın ilim sıfatını inkar eder. Allah olayları önceden bilmez. Önceden takdir etmiş olmaz. E, olaylar gerçekleşince Allah ancak haşa e, o sonradan haberdar olur. O da sonradan öğrenir manasında. Bu küfür olan bir etikattır. Cehmiye'nin küfrü gibidir. Çünkü Allah'ın sıfatını eder bu. E, i̇şte bizim şu an Aleni olarak gördüğümüz şey de böyle bir şey. Aslında e, evveliyatında da böyleydi. Kadere iman yine yoktu. Neden? Çünkü e, mesela işi için, rızık endişesi için Allah'ın dinini terk ediyor. Allah'ın dinini hiçbir zaman, dinin gereklerini kastediyorum, ittiba etme, uygulama noktasında hep ikinci plana atıyor ve bunun önünde, Başka sebepleri gösteriyor. Yani korktuğu başka sebepler veya umduğu başka sebepler oluyor Allah'ın dışında etkenler. Sanki rızkı veren Allah'tan başkasıdır veya Allah'a itaat ettiği takdirde başına bir şey gelecek olsa Allah'tan başkasından gelecekmiş gibi ee, böyle itikatlar. Şu an işte sadece salgın dedikleri bir şey var. Ee, bu konuda bariz bir şekilde kader inkarı ortaya çıkmış durumda. Ne sebeple? Çünkü... Eğer böyle bir hastalık varsa bunu kaldıracak kimdir? Yine Allah Azze ve Celle'dir. O halde bunu Allah'tan talep etmek lazım. İnsanlar Allah'tan talep etmeyi sadece bir müstahap bir işmiş gibi yani istiğnaz için tamam Müslümanlar da böyle yapıversin lütfen dercesine uğrat diye getirmişlerdir ama asıl e, şifayı nereden bekliyorlar? İlaçtan bekliyorlar, başka şeyden bekliyorlar. Bakın bu tevhidin e, nizamıdır. İbn-i Abbas Radyalanma'nın söylediği gibi kadere iman tevhidin nizamıdır. Yani kadere iman eksik olursa, burada bir e, pürüz olursa kişinin tevhidinde eksiklik olur diyor İbn-i Abbas Radyalanma. Bunun e, kaynaklarını şeyde zikretmiştim. Ahmet bin Hanbel'in Şerh-i Sünne, Sünne. kitabını şerh ettiğim risalede. Bazılarınızda pdf olarak bulunabilir belki. Bu ne demek şimdi? Mesela siz yemek yediğinizde Yemek yemeseydim doymayacaktım. Yemek yedim, yemek beni doyurdu derseniz bu küçük şirktir. Bu açık bir söz olarak İbn Abbas Radyalanı'ndan gelmiştir. Bu sözleri e, Tekvir Sapmaz kitabında uzunca geliyor. Orada aktarmıştım. İşte köpek olmasaydı eve hırsız girerdi. Bunun gibi sözler. İşte, işte bal şerbeti içtim de karnım ağrıdı. O ağrıttı. Yani böyle eşyalara nispet etmenin küçük şirkten olduğu. Neden küçük şirkten? Çünkü insan böyle şeyleri gafletle söyler. Eğer hakiki manada buna itikad ederek söylese bu şüphesiz büyük şirktir. Çünkü e, sebebi ilah edinmiştir o. Yani asıl, asıl etken, asıl sebep olarak o vesileyi görmüştür. Mesela öyle insanlar görürsünüz yer yer doymaz obez hastalığı gibi bazı şeyler var. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu hadisi de bu manadadır. İşte mümin bir mideyle yer, kafir yedi mideyle yer. Bir tanesi biliyorsunuz e, kafir idi. Ne getirirse yiyordu, doymuyordu. Müslüman oluyor, ertesi gün yediklerinin yedide biriyle bir kapla doyuyor. E, bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mümin bir kapla Estağfurullah bir mideyle yer, kafir yedi mideyle veya yedi bağırsakla yer buyuruyor. Demek ki bu etki ile alakalı değil, senin yediğin şeyle alakalı değil. Su içtiğin zaman seni kandıran, suya kandıran o suyun kendisi değildir. Allah Azze ve Celle'dir. Allah dilerse istediğin kadar su iç, kandırmaz. İstizkal diye bir hastalık var. İnsan su içer içer, içtikçe su içeceği gelir, bir türlü suya kanamaz. Yani bunlar hep Allah'ın takdiriyledir. İlaç tedavi meselesi de böyledir. İlacın kendisi e, şifa verici bir madde değildir. Şifa Allah'tandır. İnsan sadece kafletle falanca ilacı içtim de bana iyi geldi der. Bu kaflet eseri söyledi. Buna itikada söylemediği için bu küçük şirktir. Buna itikad ederek söylerse. Yani gerçekten fayda veren, zarar veren bu ilaçtır veya falanca maddedir diye ona kader ederek söylerse bu tevhidi ortadan kaldıran, şirke doğrudan kapıları ardına kadar açan bir ifadedir. Bu sebeple kadere imanın tevhidle yakından alakalı olduğunu görürüz. Bizim kulluğumuzun icrasında da bunlar etkendir. Allah cihadı emretmiştir değil mi? E sen benim canıma bir şey gelecek, korkusuyla cihada gitmezsen ne olur? Allah Azze ve Celle kınamıştır değil mi böyle yapanları? Cihad kendisine farz olduğu halde, cihada gücü yetti halde, mazereti olmadığı halde, cihada gitmeyenleri kınamıştır. Bunların münafıklar olduğunu söylemiştir, yani hakikatte iman etmeyen kimseler olduğunu söylemiştir. Ve Allah Azze ve Celle onları kınarken ne diye misal veriyor? Allah dilese sizi evlerinizde de öldürür. Yani ölüm gelirse, yani orada gelecek ölüm eğer takdir edilmişse sen evindeyken, cihada gitmemişken, evinde otururken de o ölüm gelir seni bulur diyerek veriyor cevabını. İşte bu kadere imanla alakalıdır bütün bunlar. Yani bizim kulluğumuz kadere imanın sağlamlığı üzerine kuruludur. Kadere iman sağlam olmadığı için bu milletin çoğunluğu Allah'ın diniyle amel etmiyor. Amel etmediler etmediler ne oldu? İş şirke bel bağlamaya, küfre bel bağlamaya, başka varlıklara Allah'tan fazla, Allah'ın emrettiği huslardan daha fazla itimat etmeye götürdü. Sen desen ki mesela Allah Resulüne iman eden için burada söz biter. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabah mescide gitmek, cemaatle sabah namazını kılmak Allah'ın garantisinde olmanın sebebidir diyor mescide yürümek. Allah'ın güvencesinde olmanın sebebidir. Allah yolunda cihada giden kimse böyledir. Hac yoluna çıkan kimse böyledir. Bu üç kimseyi Allah'ın garantisi altında, kefaleti altındadır diye bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sen bugün işi o diye getirmişsen, işte camilere gitmeyin, yoksa birbirinize temas olur, buradan da hastalık bulaşır falan filan diyorsan, bu Allah ve Resulü'nün yalanlamanın daniskasıdır. Kaldı ki o Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hastalığın bulaşması yoktur diyor. Yani virüs bulaşabilir. Ama o virüsün vücutta hastalık meydana getirmez tamamen Allah'ın takdiriyledir. Mesela sen pireli birisine, yani köpeğin, itin yanında yatarsan pire bulaşır değil mi? Bulaşır. Ama buradan bir uyuz, kaşıntı de meydana gelip gelmemesi Allah'ın takdirindedir. Bu sebeple sen pireli gördüğün bir itten uzak durursun. Bu ayrı bir şey. Ama bunun mutlak bir sebep gibi, mesela falanca filancanın yanına gitti, o koronalıydı, o da ona korona bulaştırdı, o da o yüzden hasta oldu dersen bu Allah'a ortak koşmaktır. Hastalığı herkeste ayrı ayrı yaratan Allah Azze ve Celle'dir. Mesela şunu diyebilirler, adamlar laboratuvar ortamında virüs üretiyor. Bunla pek çok insana hastalık bulaştırıyor. Vaka, böyle şeyler var. Yani biyolojik silah olarak bunu yapıyorlar. Buna ne dersin? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yecüc ve Mecüc kıssasını anlatırken ne diyor? Bu Yecüc ve Mecüc tepelerden böyle sel gibi boşanıp her taraftan göl, içmedik göl bırakmayacaklar. Her şeyi mahvedecekler. En son diyecekler ki işte yeryüzü halkının, yeryüzü ahalisinin işini bitirdik. Sıra geldi sema halkına. Yani artık Allah Azze ve Celle'yi mi kastederler, melekleri mi kastederler? Tutarlar, semaya ok atarlar. Ve Allah Azze ve Celle onların oklarını kanlı bir şekilde kendilerine döndürür diyor hadiste. Onların da işini bitirdik diye sevinirler diyor. Dolayısıyla insanlar böyle biyolojik silah dedikleri şeylerle bazı vesilelere sığınırlar, insanlar da böyle hastalıklar meydana getirirlerse eğer, buna sebep olurlarsa bu da Allah Azze ve Celle'nin takdiriyledir. Yani Allah onlara böyle hilelerine karşılık dünyada bu sebeplere saldıkları için böyle inanmaları için böyle bir şey de verebilir. Bizi bu hadiseler itikadımızı etkilemez. Bizim itikadımız şudur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisinden mütevatir yollarla, inkarına hiçbir yol olmayan sabit e, rivayetle en az 6-7 tane sahabeden sabit bu. Bukhar ve Müslümin sahillerinde sabit. Hastalığın bulaşması diye bir şey yoktur diyor. Cahiliye inancını bertaraf ediyor. Kastettiği ne? Cahiliye hastalığın etkeninin bizzat kendisi olduğunu yani eşyanın bizzat kendisinin tesir ettiğine itikad ediyordu. Allah Resulü Vesselam bu inancı yıkmıştır. Cüzzamlılar vardı. Cüzzamlı birisi mesela biat etmeye gelmişti. Tamam onun biatını kabul ettik gelmesin diyor. Bazılar diyor ki işte bak hastalık bulaşmasından korktuğu için Allah Resulü böyle önleme aldı diyor. Bununla alakası yok. Cüzzam hastası pis kokar. Eziyet verici bir kokusu vardır. Bu sebeple Ömer Radyalan'ta bir mızrak boyundan fazla bana yaklaşma derdi muaykıba. Ama aynı muaykıba insanlar e, işte ondan hastalık bulaşıyor falan söylentileri yayılınca Ömer radyolan gitmiştir onu kucaklamıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da cüzdanlı birinin elini yemek kabına daldırmış ve ondan yemek yemiştir. İnsanların batıl itikatlara saptığını görünce. Yani sana eziyet veren bir şey varsa hastalıkla, çeşitli sebeplerle sen ondan uzak durabilirsin. Bu farklı bir şey ama hastalığın bulaşması, bunun kendiliğinden olması, bu batıl bir inanıştır. İşte modern bilim kurulları falan diyorlar. Modern hurafe kurulları bunlar. Bunların elebaşları paganisttir. Dünya Sağlık Örgütü paganisttir. Yani inançsız kimselerdir. Şeytana tapan kimselerdir. Onlar kendi itkatsızlıklarına göre değerlendirirler olayı. Tutup iman etmiş kimselerin de onların perspektifinden her meseleye bakması yakışıkalır şey değildir. İşçinin neticesi gördüğünüz gibi bu ümmete camilerini kapatmaya, cemaatlerini iptal etmeye, sılay rahimlerini ortadan kaldırmaya götürmüştür. Ve insanları birbirinden paranoyak hale, şüphe eder hale, senden bana hastalık mı ulaşacak, mikrop mu ulaşacak diyecek hale getirmiştir. Mikrop bugün mü çıktı? Eskiden beri var mikroplar. Yani sizin şu içtiğiniz suda musluktan doldurun çeşmeye alın ve bunu tahlile götürün. Bir sürü mikrop bulursunuz, bir sürü bakteri bulursunuz. İçlerinde kolibasili bile çıkabilir. Ama Allah Azze ve Celle dilediğinde bu hastalığı yaratıyor, dilediğinde yaratmıyor. Bakıyorsun bu kolibasili bazen bir toplumu komple e, salgın dedikleri, kitlesel salgın dedikleri kolera gibi şeylere sebebiyet veriyor enterit gibi hastalıklara sebebiyet veriyor, çok kimseyi etkiliyor aynı etkenler aynı suda mevcut bulunduğu halde e, bir belde de hiç alakası gözükmüyor e peki bilim nasıl açıklıyor bunları diyor ki işte mikrop var e, hastalığın etkenini kişi kendisine taşıyor da bu da portör diyor yani adam portör, taşıyıcı oluyor hastalığın güya, virüsü taşıyor. Hiçbir alamet, hiçbir belirti gözükmüyor. Başkalarına bulaştırıyor. Yani illaki o bulaştırmayı ispat edecek. illaki e, o yaratıklara etken olma e, gücünü atfedecek. Pagan kültürü bunu istiyor çünkü. Hayır Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ı yakmadı değil mi? Ateşe attılar yakmadı. Çünkü ateşin kendisi yakıcı değildir. Bilme, sorunun ateş yakıcıdır der. Halit bin Velid radıyallahu anh kendisine zehir sundular. Besmele'yi çekti ve içti değil mi? İşte bu Allah'a tevekküldür. Neden bunu yaptı Halit bin Velid radıyallahu anh? Çünkü asıl etken Allah azze ve celle'dir. Bunu bildiğinden bunu yaptı. Şimdi siz tutun bu e, yaratıklara bizatihi etken olma itikadını verin ondan sonra kadere biz de iman ediyoruz deyip. Böyle şey olmaz. Kadere iman etseydiler ve bu konuda mesela hastalık bulaşmaz konusunda şüphe sahibi olsaydılar nerede tolerans gösterirdi bunlara? ibadetleri iptal etmeselerdi evet bunların böyle bir cehaletleri var sadece bu konuda cahillikler var o yüzden mazurdurlar dersin. Ama sen ibadeti iptal ediyorsun ya. Allah'ın farz kıldığı şeyi iptal ediyorsun. Yani Allah'tan başkasından umuyorsun çareyi. Şifayı Allah'tan başkasından talep etmiş oluyorsun. Allah sana diyor ki, Allah'ın zikrini, ezanı işittiğiniz zaman koşun camiye, Cuma'ya. Allah'ın zikrine koşun diyor, oraya gidin diyor. Beş vakit namazı emrediyor. Savaşta bile, bakın savaş, ölüme insanın en yakın olduğu zaman, Savaşta bile terkine ruhsat vermiyor. Cemaatte kılınmasını emrediyor Allah Azze ve Celle. Bazı tenzilatlar olsa bile, yani rekat sayısında veya sıfatında, namaz sıfatında bazı değişiklikler meşhur kılmış olsa bile, savaş halinde bile cemaatle namazı iptal etmiyor Allah Azze ve Celle. Bir kısmınız namaz kılarken, bir rekatını kılarken, diğer kısmınız düşmana muhacehede, yüzleşmede bulunsun. Sonra onlar tamamlasın, yer değişsinler diyor. Ölümle birebir karşı karşıya olduğun halde bile. Allah'a böyle tevekkül etmemizi istiyor çünkü. Yani sen ateş altındasın düşün, saldırı altındasın. Namaz kılacaksın. Sonra e, sen bırakacaksın diğer tayfeyi senin yerine geçecek. Sen e, orada devam edeceksin vesaire. Bunlar Olayların, yani bu hadiseler, bu ayetler, Peygamber Efendimiz Vesselam'ın hadiseleri her şeyde bize tevhidi vurguluyor. Tevhidi olmayan imanı yoktur. Yani Allah Azze ve Celle'nin huzurunda geçerli bir imanı yoktur. Allah şirkle beraber imanı kabul etmiyor. İlla şirk koşulan şeyin işte önünde secde edilen bir put olması gerekmiyor. Hatrına Cemaatle namazı, cuma namazını terk ettiği şey de senin için bir puttur. Allah sana onu emrediyor, sen de diyorsun ki Ya Rab ben hastalıktan korunmak için senin emretmedin. Hatta yasakladığın bir şeyi yaparak korunmak istiyorum. Yani sen Allah'tan başka bir sebebe sığınıyorsun. Evet, burada bariz bir şekilde küfür vardır, Allah'ın dinini terk vardır ve bunun asıl sebebi dediğimiz gibi kader inkarıdır. Bu dinin helak olmasına, ortadan kalkmasına sebep olan zındıklık kaderiyedir. Kadere doğru bir şekilde iman etmemektir. Muhammed bin Ali Rahimullah şöyle demiştir. Bakın bunlar demek ki bağlantılı ki dünyanın reislerine itaat etmeyin. Sonra din kalplerinizden silinir. Bakın bunlar hep bağlantılı bir konuda getiriyor bu elif. Arkasından Şabi şöyle demiştir. İnsanlar önlerine koyduğu bidatlar usulunda sultanlarına itaat ederlerse Allah onların kalplerinden iman çıkarır ve oraya korkuyu yerleştirir. Güveni çıkarır, korkuyu yerleştirir yani. Hasan el-Basri Rahimullah şöyle demiştir. İleride insanların sünnete, muhalefete çağıracak emirler, yöneticiler gelecektir. Yönetilenler de dünyalarını kaybetmekten korktuklar için onlara itaat edecektir. Böyle bir korku hangi sebebi olur? kadere düzgün iman edilmediğinden olur. İşte o zaman Allah imanı onlardan çekip alacak ve bunun yerine onlara fakirlik verecektir. Sabrı onlardan çekip alacak ve sabretmelerine karşılık mükafatlandırmayacaktır. Yani onlar sabrettiklerini zannedecekler ama bundan ecir de alamayacaklardır. Hangi sebeple? Çünkü iman nasıllarını ellerinden kaçırmışlardır. Evet, İbrahim Enneha'yı şöyle demiştir, sizden önceki her dinin afeti ya da her dinin afeti dedi, kaderi inkar düşüncesidir. Bukhan'ın tarih-ül kebird Abdullah bin Mesud ailesinden biri tarikiyle İbn-i Mesud radiyallahu anh şöyle dedi, edilmiştir, Allah azze ve celle Nuh'u gönderdi ve onun ümmetini ancak zındıklar helak etti. Sonra bir nebiden sonra diğeri geldi. Vallahi bu ümmette zındıklardan başka selah etmeyecektir. Lalka İbni Abbas radyalanmadan şöyle dedi rivayet ediyor. İsrailoğulları kader konusunda ayrılığa düşene kadar bir şeriat ve yol üzere düşmanlarına karşı üstün durumdaydılar. Çekiştikleri, ayrılığa düştükleri, birbirlerine buuz ettikleri ve birbirlerini lanetledikleri zaman birbirlerinin dokunulmazlıklarını çiğnediler. Yani kanlarını, mallarını ele alsaydılar. Gunze'nin Allah onlara düşmanlarını musallat etti ve onları paramparça yaptı. Evet Yunus bin Ubeyt şöyle demiştir. Sultanın sünnete muhalefet ettiği yönetilenlerin de bize ona itaat etmek emredildi dediği zaman Allah onların kalplerine şüpheyi yerleştirir ve onları birbirleriyle çarpıştırır. Yani yönetici sünnete muhalefet etmesine rağmen bize onlara, yöneticilere itaat emredildi demek işte bunun sebebidir. Yöneticilere meşru konularda itaat vardır. Meşru olmayan konulara gelince, yani yöneticiler meşru bulunmayan, e, dine, kitaba ve sünnete uymayan işleri yaptıklar zaman iki durumdan biri söz konusudur. Bu fiillerin, yöneticilerin bu fiilleri ya senin dünyanla ilgili tasarruflarıdır veyahut da dininle ilgili tasarruflarıdır. Eğer dünyanınla ilgili tasarruflarsa burada sabretme gemrediliyor. Sırtına vurup malını bile alsa mesela şimdi bize zoraki vergiler koyuyorlar. Kafirlere konması gereken vergi Müslümana da koyuyor. Çünkü onların gözünde kafir de Müslüman da eşit. Kafirden alınması gereken vergi bizlerden de alıyor. Burada sabret diyor. Bu bunu ayaklanma sebebi falan kılma. Yani gizlice sen e, yasa dışı yollarla hani vergi kaçırsın falan bir şey diyemeyiz de. Çünkü e, haksız olarak alıyor. Vergi kaçakçılığı mı yapacaksın? Usulle uygun bir şekilde yapıyorsan, çaktırmadan yapıyorsan yap. Çünkü o senin hakkın. Senden zorla alıyor. Burada kaçırabilirsin. O senin hakkın. Bu ayrı mesele. Bu ayaklanma sebebi değildir. Ama dininle ilgili bir tasarrufta bulunuyorsa, senin namazını değiştirmeye kalkıyorsa, mesela tutuyor... Camii, cemaate gidemezsin cemaatte namaz kılamazsın diyor buna hakkı yok burada itaat edilmez şimdi insanlar ne diyor yöneticilere itaat emredildi bize diyor bahane Allah'tan daha fazla korktuğun şeyler var senin veya daha fazla umduğun şeyler var böyle şeyde itaat edilmez Ramazan vakitlerini, iftar vakitlerini, hac, şu, bu, diğer bütün e, ibadetlerle ilgili devletin müdahale, müdahalelerini zaten biliyorsunuz. Adam bu müdahaleyi yapabilmek için Diyanet İşleri Kurumu diye bir kurumu açmış zaten. Seni dininle oynayabilmek için yapmış bunu zaten. Şimdi birileri çıkıyor, eskiden karşı çıkanlar bile arkasından gelen nesil artık Diyanet'i baz alır hale geliyor. Kafir, Müslümanlarda olması gereken basiretten daha fazlasına sahip. Bu utanç verici bir şey. Yani Müslümanların üzerinde oyunlar oynayan kafirlerden bahsediyorum. Kafirlerin hepsinden değil. Müslümanların üzerinde tuzaklar kuran kafirlerden bahsediyorum. Adam tutuyor Suud gibi bir yerde Neom diye bir şehir kuruyor. İşte bir tane robota vatandaşlık veriyor. Neden Suud'la veriyor böyle şeyleri? Adam Suud prensini uzaya gönderdik diyor. Orada namaz kılıyor falan filan. Bak işte dünya yuvarlak çert çurt. Amerika uzaya gidiyor falan. Bunu Suud prensiyle yapıyor. Neden böyle yapıyor? Çünkü iman ehli kitabı ve sünnete iman edenler böyle şeylere karşı çıkar normalde. Ama bunları kullanıyor. Türkiye'de de bunu yapıyor. Tutup senin başına Deniz baykal dikmiyor, Kılıçdaroğlu'nu dikmiyor. Dinini tarif edebilmek için sen kendinden zannettin veya toplumun çoğunluğunun kendinden zannettiği birini getiriyor. Adamlar bunu deccal zannediyor biliyor musunuz kafirlerden çoğu. Adam dergi yapmış, derginin kapağında deccal olarak yani onlara göre beklenen mesih olarak tayyip diyor. Bunu lanse ediyor. Türkiye'den bazılardan Mehdi zannediyor. Ya şimdi... Elin adamı daha basiretli gözüküyor, kafir daha basiretli gözüküyor burada. Ha biz ona deccal demiyoruz, o ayrı mesele de, deccal budur demiyoruz da. Demek istediğim, yaptığı işler deccale hizmete daha çok benzet halde bazıları mehdi diye umuyorsa bunu, büyük çoğunluğu, Türkiye'deki insanların büyük çoğunluğu, kendisine Müslümanım diyen insanların büyük çoğunluğu buna oy veriyorsa, burada çok büyük bir gaflet, çok büyük bir basiretsizlik var. Ha, oy vermenin kendisi caiz değil zaten. Bu ayrı bir mesele. Fakat basiretsizliğin had safhasını anlatmaya çalışıyorum burada. Körlüğün. Elin gavuru bile kendisine kurtarıcı, mesih. Yani onlar deccali bekliyor böyle mesul olarak. Böyle gördüğü e, işler yapan bir adam. Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığını yapan bir adam. Adamların e, emirlerini harfiyen uygulayan bir adam. Ve sen buna Mehdi gözüyle bakabiliyorsan bu senin dinden de imandan da tamamıyla menheşten de her şeyden kafil olduğunun bir göstergesidir. Çünkü bu adamlar özellikle bu, bu kimseleri seçiyorlar ki dinin dinamikleriyle oynasın, Müslümanların itikatlarıyla oynasın. Adam tutup CHP iktidarıyla senin mescitlerini, camilerini kapatamaz. Sebep ne olursa olsun. Kapatsaydı Türkiye'de yer yerinden oynardı. Ama Tayyip yapıyor, Tayyip'in başkanlığında yaptırılıyor bunlar. Kimsenin sesi çıkmıyor. Hatta savunanlar oluyor. Halk bile yani sen camiye gitmeye kalksan veya sen cemaatle namaz kılmaya kalksan karşında devletten önce halkı buluyorsun. Böyle. Evet, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin dini dostunun dini üzeredir. Şu halde biriniz kiminle dostluk ettiğine baksın. Süleyman bin Davud Aleyhisselam şöyle demiştir. Kiminle arkadaşlık ettiğine bakmadan bir kimsenin hakkında herhangi bir hüküm vermeyin. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a şunu vahyetti: Ey Musa uyanık ol. Kendine kardeşler edin. Benim rızam için sana itaat etmeyen dostlardan sakın. Yani sana itaati benim rızam için olsun. Böyle olmayan dostlardan sakın. Zira o senin düşmanındır. Ben de ondan beriyim. Evet. Kişi dostun din üzeredir. Bunu Tirmizi ve başkaları rivayet etmiştir. Şu halde kiminle de dost kettine baksın. Ee, Hakim min rivayetine İbn-i Esra insanlar İnsanlar hakkında arkadaşlarına göre fikir sahibi olun. Zira kişi ancak beğendiğiyle arkadaş eder. Dediği rivayet etmiştir. İbn-i Baht'ta İbane Tüküva'da e Ayrıca İbn-i Dünya Dünya Şükür'de Muhammed bin Nadir el Harisi'nin şürededini rivayet etmiştir. Bana Allah Teala'nın Musa'ya şunu vahyette ulaştı. Sonra eseri zikretmiş, yani az önce okuduğumuz eseri zikretmiş ve şu ziyade de bulunmuştur. Onunla birlikte olma zira o düşmandır, o senin kalbini katılaştırır. Beni çokça zikret ki şükrünü yerine getirmiş ve çokça şükretmiş olasın. Evet, İbn-i Mübarek Rahimullah şöyle demiştir, bidati bize gizli kalan kimsenin ülfeti bize gizli kalmaz. Yani bir kimse bizden bidatini gizleyebilir ama ülfet ettiği, yakınlık kurdu, dost ettiği kimseleri bizden gizleyemez. İşte bidat ile irtibatını kesmez, akrabası olabilir, yakın olabilir, görüştüğü kimseler olabilir. Bidatine rağmen buna devam eder, bunu gizleyemez. Bunların en göstergesidir, bu kimsede bidat olduğunu menheşte bir sapma olduğunun göstergesidir. Bidat eliyle dostluğu. Evzair Aymallah aynısını söylemiş, Lalkai'nin kitabında aktarlıyor. Ayrıca i̇bn Ebit Dünya El-İhvan kitabında İbnül İb İbnül Mübarek o Evzai'den diyerek rivayet etmiştir. Yani burada İbn-i Mübarek'ten aktarılan aslında Evzai'nin sözüdür diyor. Yine Muhammed bin Ubeydullah el-Gullabi'nin şöyle dediği rivade edilmiştir. Denirdi ki, yani Selef derdi ki, heva ehli sıcakkanlılıktan ve arkadaşlıktan başka her şeyi aralarında gizlerler. Yani bidat ehli bizlerden her şeylerini gizleyebilirler, itikatlarını gizleyebilirler ama kendilerine yakınlık kurduğu kimseleri, arkadaşlarını gizleyemezler. Yine Efsainin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Kişi üç yerde bilinir. Kime karşı sıcak olduğuyla, oturduğu yerle ve konuşmasıyla. Ebu Hatim şöyle demiştir. Musa bin Uhbe es-Suri Bağdat'a geldi. Bu Ahmet bin Hambele söylendi. Dedi ki: Kime misafir olacağına ve kimin evinde kalacağına bakın. Yani kimin evinde kalıyorsun? Ne değerli birinin yanında mı kalıyor? elinin yanında mı kalıyor? Yani dostluk kurduğu sıcaklık kurduğu kimseyle değerlendirin onu demek istiyor. Yine Yahya El-Kad'dan şöyle rivayet edilmiştir. süfyan es Sevri Basra'ya geldi zaman Errabi bin Subayhe ve onun insanların gözündeki değerine bakmaya başladı. Bu nedir diye sordu. Yani herkes ona saygı gösteriyor, el üstünde tutuyor falan. Onun mezhebi ancak sünnettir dediler. Yani o sünnet değil bir sır dediler. Sırdaşları kimlerdir, dostlar, yakınları kimlerdir diye sordu. Kaderi inkar edenlerdir dediler. O zaman o da bir kaderidir dedi. İbn Battah bu mesele hakkında şu yorumu yapmıştır. Allah Sufyan es rahmet etsin. Gerçekten hikmetli konuşmuş ve doğruyu söylemiştir. Kitap ve sünnetine muvafık olan ilmi, hikmetin gerektirdiği, seçkin kimselerin yakalayacağı, basiret ve beyan ehli kimselerin göreceği şeyi dile getirmiştir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Kendiniz dışında sırdaş edinmeyin. Yani iman edenlerden başkasını sırdaş edinmeyin. Size zarar vermekten geri durmazlar. Sizin sıkıntıya düşmenizi isterler i̇bn panda İtban da eski katta şöyle dediğini rivayet ediyor, onun bidat ehliyle yürüdüğünü gördüğün zaman sana onun yolu üzere olmadığın usulunda yemin etse bile onu doğrulama, ona inanma. Yani bir kimse bidat ehliyle beraber e, yürüdüğünü görüyorsan, işte ben onunla aynı akide değilim, onun yolu üzere değilim diye yemin bile ona inanma diyor. Evet, burada Erreddu Alemüptediye'daki talikime bak demiş e, dipnotu düşen kişi. Bu kitap da Türkçe tercüme edilmiştir. Olacağı faydalı bir kitap. E, kitapçılardan alabilirsiniz. Bidat eline reddiye. Nasıl? Bidat sahiplerine reddiye mi tercümesi? Yeni çıkan kitaplardan birisi. Evet, Allah izin verirse 178. maddeyle bir sonraki teste devam edeceğiz. Subhanekallahu mevbi amdik ve şedvenle ilahe illen ve estağfurke ve tuğbileyke. <gülüyor> Amin, ecman. Benim